Bunun sebebi şu idi, peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.''